bırakılır e, bunu bir açıklar mısınız hop inşallah bir, bir arkadaş soru sordu kardeşlerim Allah hakkan alınmasın lazım olacağı amelleri işlemeyi bizlere nasip etsin tamamlıkta ki inşallah Ama inan bu nasıl kısılıyor bilmiyorum. Bunun memesi yok. Şu an iyi mi? Tamam. Urva meseleyi tam anlayamadım. İstersen özel yaz abi. Şimdi Rabbim Hak'tan ayırmasın. Ee, öğleden önce yapmış olduğumuz kısa bir sohbette de tamam abi İnşallah onu konuşuruz. Telefonunda da sorabilirsin. Bir şey de o Sorun değil abi o kolay. Şimdi ilmin olduğu yerde güzellik vardır, sükunet vardır. Aleyküm selam var, ve İdminan vardır. Ve Yahudiler ve Hristiyanların dikkat ederseniz bizler cennetliyiz. Bunların bu sözü söylemedeki sebebi nedir? Kendilerinden önceki ataları işlemiş olduğu amellerin karşılığı Allah ona yeryüzünün hakimiyetini verdi. Aleykümselam ve Onlar ne yaptılar? Çalıştılar. Çalıştıklarının karşılığını aldılar. Ama onlardan sonra gelen nesiller bunu yapmadılar. Allah ifaat edin derken onlar işittik isyan ettik dediler. Hak'tan inhiraf ettiler. Yüz çevirdiler. Bölündüler. Şimdi aynısı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Rabbim bizleri haktan ayırmasın kardeşlerim. Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bu Allah'ın kitabı ve benim sünnetim diyor. Ve bir sözünde de ben Rabbim'den üç şey istedim diyor. İkisini verdi, birini vermedi diyor. Yine bir sözünde "Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Benim müstesna hepsine ateş dokunacak." diyor. Şimdi bu hadislerin şöyle bir manasına sonra bunlardan topluca yakalayacağınız meseellere bir gidelim. Demek ki kardeşlerim Allah'ın vahyine Resulullah'ın sünnetine sahip çıktığımız müddetçe ayağımız yere sağlam basacak. İlimin olduğu yerde ittiba olacak sukunet olacak ve orada huzur idminen olacak taklit olmayacak iştihat olmayacak ama ilim gitti mi ilim gitti mi Burayı yakalıyorsunuz değil mi? Bir alimin iştihatına muhtaç hale geliyorsun. O da kah isabet ediyor, kah hata ediyor. İşte bu da takliti, cehaleti, taasubu da yanında getiriyor. Buraya yakaladınız değil mi? Heh. Şimdi Rabbimden üç şey istedim hadisine gidelim. Onları topluca helak etme dedim, bunu bana verdi diyor. Hatırladınız mı? Onların suretlerini, işte yere batırılma şeylerini yapmadım. Bunu da diyor bana verdi. Onların içine fitne fesat sokma dedim, bunu bana vermedi diyor. Yani bizim içimizde kargaşa, fitne, fesat bu olacak. Ben bunu ezelde böyle takdir ettim diyor. Allah bize mağfiret etsin. Her türlü şerden bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Bu bizim bir imtihanımız. ümmetin 73-40'ya ayrılacak diyor bakın. Ve hepsi de ben Muhammed ümmetiyim diyecek. Eti kelimeye baktığımızda sizin Rabbiniz benimden diyor. Öyleyse benden korkun. Şu peygambere tabi olanlar var ya dinlerini bölüp bölçük Her fırka her parti kendi yanındakinin huzurunu duymak ister diyor. Hakikaten böyle değil mi? Hangi fırkanın yanına gidersen git hep kendi huzurunu duymak ister. İşte insanoğlunun inandığı değerlerin farkına varmadan yapmış olduğu hareketler, onları bir noktaya getirmiş. Muhammed ümmetiyim deyip de, kitap ve sünnete sarılmayıp, belli şahıs, grup, hizip neyse, kaderiye ise kaderiye ise şiya, mutezile ise mutezile, kadiyani ise kadiyani isimlerine bakın, görüşlerine bakın, o sıfatı taşıyan insanlara denir bu. Ve ne zaman ki Allah Azze ve Celle'nin dinine sahip çıkan Resulullah'ın sünnetinin yolunda giden birileri çıkmışsa muhakkak ki onlara yalancı, yollutmuş insanların dinini bozan akrabalık bağlarını kesen gibi yakıştırmalara gideceklerdir. Ve fitnenin had safhaya geldiği bir dönemde Osmanlı'nın hastalandığı son dönemlerde dış güçlerin, kafirlerin Osmanlı üzerinde çok büyük oyunları olmuştur. Bereketli topraklara gözünü diken kafirler göndermiş oldukları casuslarla Osmanlı'nın hasta güçsüz olduğu yerlerdeki insanları silahlandırmışlar o bölgelerde yaşayan, önde giden insanları satın almışlar, o satılmış olasınlar, o ile tamam bağımlayıp böyle edilmiştir. Ve o ailesi, Saudi ailesinin can dostu Muhammed bin Abdülrahad diye bir alim de var. Ve Osmanlı ile onların arasında bir bağımsızlık savaşı olmuş ve ayrılmışlardır ama bakın kafirler müslümanları öyle hale getirmişler ki bir Türk bir köpeği varsa çoban köpeği siyahsa adını Arap koymuş bir şuutlu duyduğunda pis ahlaksız demiş oturmayı kalkmayı bilmez diye kötülemiş aynı onlara bunu öğreten adam şu bildiğimiz hindi var ya hindiye bile Türk ismini koymuştur bizimle alay etmiştir ama biz İngiliz'i düşman olarak görmemişiz arabı düşman görmüşüz ne yapmış bunlar ne mezhep kurmuş mezhep meşte kurdukları yok Muhammed bin Abdülvahab kendine göre ilim ehli olan birisidir tutmuşlar bir Muhammedi evet mezhebi kuralım Muhammed'i Muhammed'i dersek yine İslam anlaşılır ne diyelim Muhammed bin Abdülvahab konuşa konuşanlar onlar Vahhabi der ve neticede Suudlara tutmuşlar Vahhabi demişler ne yapar bu Vahhabiler kabirleri dümdüz yapar insanları kabirlerden men ederler şimdi ümmetim 73 fırkıya ayrılacak diyor biri müstesna, hepsine ateş dokunacak. Şimdi, Allah Resulü ve Vesselam, Ya Ali, yerden bir karış yukarıda olan ne kadar kabir varsa, gündüz yap sözünü söylememiş mi? Demek Allah Resulü de Vahhabiymiş. Ne der başka bunlar? Allah semadadır. Allah arşa istiva etti. Allah göktedir. Göktekinin size azap etmeyeceğinden emin misiniz? Bunu derler değil mi? Haşa demek Allah da vahamiymiş. Bunlar da Allah'ın kitabında. Bunlar başka ne derler? Şefaat Allah'ın izni nedir? Şefaat Allah'ın izin verdikler nedir? Şefaat, Allah'ın izin verdiği ve izin verdikleri de Allah'ın izin verdiklerinedir. Ya bu dinin emir ve nehileridir. Ondan başka ölüden yardım beklenmez. Yani hangi meseleye bakarsak bakalım, ya Allah'ın kitabında ya da Resulullah'ın sünnetindendir ne bir meşrep ne de bir mezhep ne bir kitabı ne de bir fıkıh ekolü vardır. Ama Türkiye'de bir Hüseyin İlmi Işık veyahut Suriye tarafında hafız hesabın uşağı vardı. Türkiye'de de fıkıhsiyle diye kitabını bastılar. Şeyh Albani ile de Allah kendisine rahmet etsin. Tevessül kitabının yazılıp tercüme edilmesine sebep bir şey var. Hadi aklıma gelmiyor o adamın. Her ülkede bu tip bir insan çıkmış. Allah'ın kitabı Resulullah'ın sünnetini kötüleme yollarına gitmişler. Allah bizlere mağfiret etsin. Heh, Ramazan el -Buti. Ramazan el-Buddin. O alçak herif. Evet. Bunlar Kur'an ve sünnete dönmeyi dinsizlik, hatta kafirlik olarak ele almışlar. Ve öyle hallere getirmişler ki bir Bukhari'nin hadisini ele almayı dahi dinden çıkmış olarak görmüşlerdir. Aynen bugün de aynen bugün de birisi Kur'an ve sünnet dese Allah'ın emrettiği Resulullah'ın sözlerini gündeme getirse aynı kelimeyi gündeme getirmiyorlar mı? Bu sadece kotlanmış bir kelimeden başka bir şey değil. Müslümanın adını bir şekilde kötüleyip o kelimeyi söyleyince insanların tiksinmesine iğrenmesine ve ondan uzaklaşmasına sebep bir kelime. Ondan başka hiçbir şey yok. Bunlar ne yapar? Hatta Konya, e, estağfurullah Bursa Üniversitesi'nden bir doçente, Türkiye'deki Vahabilik hareketlerini araştırır mısın diye bir görev vermişler. Adam Türkiye'de Vahabilik hareketi şöyle deyip, inanın ehli Sünnet itikadını aynen yazmış. Aleykümselam ve Ve Türkiye'de de diyor. Merhaba Teşekkür Sa Sağ, olun, sağ olun. Nasılsınız? Vahabilik hareketi şudur. Bunlar diyor şefaati inkar eder. Allah'ın semada olduğuna inanırlar. Allah'ın isim ve sıfatlarında Hiçbir şeyi eş koşmazlar, denk tutmazlar, bir şeye benzetmezler. Olduğu gibi alırlar diyor. Ve inanır mısınız? Bir müşdumanın inanması gereken akideyi teker teker yazmışlar. Eğer vahabilik tevhide inanmaksa, Allah'ın indirmiş olduğu emir ve nehiileri öğrenmekse, evet, ben muhabiyim eğer Allah'ın kitabını Resulullah'ın sünnetini anlayıp hayata geçirmekse bu ve bunun adı da dinsizlikse evet ben onların dediği dinsizlerdenim. Eğer bir insan mezhebi taklit etmeden dini yaşayamaz mezhepsiz olan dinsizdir diyorlarsa o zaman Şöyle oturup bir düşünmek lazım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hangi mezhepten kardeşlerim? Bir gün camide namaz kılıyoruz. İmamla iyi tanıştığımız için ama yaşlı bir adam camiden çıkınca hocayı durdurdu. Önümüze geçti. Bu adam dedi neden dedi karılar gibi dedi dedi göğsün üzerinden bağlıyordu. İmam biraz yutkundu, etti, dedi. o dedi peygambere tabi oluyor dedi. Peki dedi, biz niye dedi bağlamıyoruz? Biz dedi Ebu Hanife'yi taklit ediyoruz dedi. Bakın vallahi billahi, abdestimle duruyorum. Adamın sözü aynen şu. Desene dedi Ebu Hanife, peygamberden daha takla alınmış. İşte cehalet, taklit... Peygamber sözünün dahi anlaşılmamasına sebep oluyor. İnanın bu böyle oldu. Yine başka bir camide benim başıma geleni söyleyeyim. Namazdayken parmağı oynatma hadisesi. Adam namazdan sonra ihtiyar parnağından tuttu. Sen dedi sıçanın dedi kuyruğunu oynattığı gibi namazda ne parmağını oynatıyorsun dedi. Yok sert yaptığımdan değil mi Ahmet? Sadece vakayı naklediyorum. Allah haktan ayırmasın. O sahabenin iman ettiği gibi bizlere iman etmeyi nasip etsin. Hiçbir alim mezhep meşrep kurmamış kardeşler. Allah onlara rahmet etsin. Rabbim kalplerimizde kim garez varsa rahmetiyle yargılasın onların kabrini nur bahçelerinden cennet bahçelerinden bir bahçe eylesin hangi alimin o hidayet imamlarının hayatlarını okursak okuyalım hepsi bizim Allah kopan bağımızı düzeltmeye çalışmıştır ama herkesin bir kabı vardır şurada bir derya var senin kabın neyse o kadar alırsın geri yanı kalır senin kadındaki küsün neyse dökeceğin arazi o kadar sulanır, o kadar yeşerir kalan kalır ama ben bu katla sulanacağım dersen e, örnek almaya muhtaç olan birisini örnek alırsan ona kadar almışsa çıkar alamazsın ne senin ilmin kabiliyetin o kadar ne de onun Mesaisiyle mesaim var. Öyleyse bize düşen Allah'tan ve Resul'dan gelene teslim olma alemin dindeki yerini tespit etmelidir. Allah hepsine rahmet etsin. Bakın ey İmam Ebu Yakup benim ağzımdan çıkan diyor her şeyi yazma. Ben bir beşerim diyor. Bugün bir söz söyler yarın bundan dönerim diyor. Buna rağmen Hanefi meselesi bugün mevcut mu? Sahip bir hadis gördüğünüzde benim görüşümü bırakın, hadisi alan diyen Ebu Hanife değil mi? Sünnet bildiğin gemisidir, binen kurtulur, inen boğulur diyor. Buna rağmen. Bugün Maliki mezhebi var mı? Bize birisi bir söz söylese, biz bunu alır kabul ederiz. Birisi de bir söz söylese, alır reddederiz. Ama şu kabirdeki müstesna diyerek Allah Resulü'nün kabrini gösteren İmam-ı Malik, buna rağmen Maliki mezhebi var. Damadına bakıyorsun, Allah kendisine rahmet etsin, ben bir söz söylesem bu söz diyor, peygamberin sözüne ters düşse, sağlığında da ölümünde de, ben bu sözden rücu etmişim diyen i̇mam Şafi, bugün bakın Şafi mezhebi mevcut. Beni taklit etme, Ebu Hanife'yi, Süfyan'ı, Malik'i, aksine onların aldığı kaynaktan al diyen Ahmet olmasına rağmen, bugün Hanbeli mezhebi yok mu kardeşlerim? Şeytan ağını örmüş, birçok mezhep ve meşrep çıkarmıştır. Allah her türlü taklitten, taklite düşmekten bizleri beri buyursun. Onlar her ne kadar bunlardan kaçsa da, sakındırsa da, maalesef ardından gelen insanların, onları taklit etmesinin ve o mezhebi oluşturmasının önüne geçememişlerdir. Bu onlardan kaybeden bir şey değildir. Allah hepimize rahmet etsin. Bu sözde aynı o sözlerden bir tanesidir. Sadece iftiradır. Onların hiçbir mezhep meşrep kurmadıkları gibi hiçbir zamanda bir mezhebe tabi olmamışlardır. Ama alın kitaplara çoğu hadisçilerin ismi işte İmam Nevemi Şafi'dir. Falan Şafi'dir. Filan Şafi'dir. Neden derler bilir misiniz? Mutezilenin şahlandığı, Kelamın hat safıya geldiği, Peygamberin sözleri irdelendiği, Kur'an'a uyarsa uymazsa alınmaz dediği, Fitnenin hat safada olduğu yerde bir erkek çıkmış, Sünnet vahidir, inkarı küfürdür, inanmayan da kafirdir demiştir. Bunu Allah kendisine rahmet etsin, bu imamı şafidir. Ve ondan sonra yaşayan ne kadar hadis alimi varsa bir söz nakletmişse, işte o da şafidir, şafiyyet nakletti diye hep anılır gelmiştir onların hiçbiri mezhep meşrep taklit eden insanlar değildir Allah hepsine merhamet etsin bizim için uyulması gereken esaslar öğrenilmesi gereken esaslar yapılması gereken esaslar Allah'ın indirdiğini uyma indirilenle hükmetme indirileni gösterildiği bir şekilde hükmetme ...ve indirileni anlatmaktır. Bir Resul dahi buna... ...buna... ...uymaya mecbursa... ...bir inananın da... ...buna uyması gerekir. Bunu öğrenmesi gerekir. Bununla hükmetmesi gerekir. Bunu gösterildiği şekilde... ...hükmetmesi ve bunu... ...tebliğ etmesi gerekir. Allah bunu anlayanlardan yansın. Ve Allah Azze ve Celle... ...kitabında... Bakın, çok dikkat edin. Mezhebi, meştebi savunan insanlara bu çocuk, Hem de kendi nefsimiz olsun. Allah Azze ve Celle, herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz, Hanefi'ye, Şafi'ye, Maliki'ye gidin demiyor. Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a da gidin demiyor. Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine gidin diyor. Ve Allah'a ve ahiret gününe iman edin. Bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Öyleyse bize düşen de nedir? Bunun ikisini kavrama bunları gündeme getirme. Ha alimin hiç mi görevi yok? Allah onlara rahmet etsin. Gidersin alime hocam bu ne? O gider, o mesele hakkında çaba, gayret sarf eder. O sarf etmiş olduğu gayretin adı iştihattır. Bu dinde delil teşkil etmez. Kah isabet eder, kah hata eder. Bizim uymamız gereken, öğrenmemiz gereken, hıkmetmemiz gereken, anlatmamız gereken bu. İhtilafa düştüğümüzde de hal çaresi bu. Şimdi hocam çok iyi diyorsun ama e herkes alim olmaz ki. İyi de kardeşim cehennem de var. Hem de gürül gürül. Gürül gürül vallahi. Girdi mi eti deriden döküyor. Bitiyor mu? Ya. Tekrar giydiriliyor. Sonra düşüyor, tekrar giydiriliyor. İnanan için, inanılan değerleri hayata getirenler için, yaşatanlar için ve ondan başkasına sarılmayanlar için Allah'ın rahmeti ve cenneti var. Allah bize hakkı öğrenmeyi, yaşamayı ve anlatmayı nasip etsin. Amin. Onun için yakalanması gereken ilk nokta imanı esaslarıdır. Zaten Allah'a iman, meleklere iman, meleklerin getirdiği kitaplara iman ve o emanetin sunulduğu peygamberlere iman yerli yerince anlaşılırsa hiçbir sorun kalmaz. Allah bunu yakalanlardan eylesin. Onun için iman tevhidin zeminidir. Tevhid imanın zemini değildir. İman anlaşılmayınca tevhid hiç anlaşılmaz. Muhakkak ki bizi eleştiren birileri çıkacak. Eleştiren insanlar da hakka, hukuka uymayan, hatta uymayan birçok sözler söyleyecek. Bu gayet normal. Ama beni eleştiren, benim kanımdan, benim rengimden, benim canımdan değilse ben bunu gayrı almam. Ama belirleştiren, bana bir söz sarf eden, bana bir lakap takan insan, benim kendi rengimden, kendi cinsimdense ben tepeden tırnağa haksız bile olsam kendimi yoklar. Onun için Akide'de şöyle bir söz var. Doğru olduğumuzu veya doğru olduğumuzu hiçbir zaman iddia etmeyeceğiz. Yaşantımızla, sözümüzle, amelimizle bunu ispat edersek isteyen istediğini desin. Ayşe iftira attılar. Allah Azze ve Celle müminler bunu duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Buna rağmen onlar için hayırdır diyor. Hala söyleyen tayfımın Allah onlara lanet etsin. Allah onları kahretsin. Onlar Allah'ın kitabına inanmış olsalar, şu Kur'an'a iman etmiş olsalar, bu fikirlerini hala devam ettirirler mi? Ettiremezler. Onlar Allah'ın kitabına inanmazlar ki. Onlar ne derler? Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki, onda on dokuz bin ayet var. Sizin kitabınızdan bir ayet bile yok derler. Ama bizim yanımıza geldi mi mücadele, mücadele, had, Allah'ın dininin hakimiyeti, bir de bakıyorsun ki her tarafta fitne, fesap bunların altından çıkar. İslam'ın cumhuriyeti olmaz Muhammed Önder. İslam cumhuriyeti de İran cumhuriyeti diye bir şey de olmaz eğer hakikaten bir yerde İslam'ın devleti varsa ben de burada duramam, sen de orada duramazsın. Gider o İslam devleti ve o emire beyat eder o izin vermeden o sınırlardan da ayrınamazsın. Değil ki siyasi parti olsun. Bu bidat değil, şirktir. Allah haktan bizleri ayırmasın Allah hakkı, hukuku anlamayı nasip etsin. Bizim işimiz dindir. Ve İslam'ın hakimiyetidir. Bu önce bedende son olarak olur. Allah'ın sevdiğinin zuhuru, sevmediğinin defi için onu demedim, sözümü saptırma. insan önce kendi bedeninde Allah'ın sevdiğini ne zuhuru var? Ona bir bakmalı. Sevmediği ne kadar zuhur etmiş? Ona da bakmalı. Sonra karşıdan istediği isteklere bakmalı. Ve yok sen anlamak için sormuyor. Sen zaten bir şeyler anlamışsın. Ya anladığın bir şey de benim dilimden söyletmeye veya o anlatmaya çalışıyorsun. Sen geç onları mı anlat? sen geç onları biz o kadar aptal değiliz ekmeği alıp tereyağı sürüp de balı karşıdan almayız ekmeği ısıtır tereyağını da süreriz balı da süreriz evet taklit bu kardeşler diyor sinirlemedim gayet sakin. Faklık girdi mi insanın sıhhatli düşünmesi Allah'ın diniyle hareket etmesi hakikaten zorlaşır. Hakikaten zorlaşır ve artık o taassuptan bakmaya başlar. Onun için nefse hoş gelse de gelmese de Allah'ın indirdiği ve Resulullah'ın sünneti hareket eden insanlar ve bütün fırkayı derleden uzak duran insanlar ve azı ile dahi Kur'an'a ve sünnete sarılan insanların ancak cennete gideceği ve hak üzere asabın yolunda olan insanların hak yol üzerine olanları e, ayaklarının sağlam kalacağı din gelmiştir. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin, haktan ayırmasın, bunu anlayanlardan eylesin, iman edip, salih amel işleyenlerden de eylesin, bunu yakaladığımızda hiçbir sorun kalmaz. Hiçbir sorun kalmaz. Ama bunlar yakalanmadığı zaman, birçok müşkulatlar gündeme gelir. İşte birisi birine onu der, birisi birine onu der. Ama burada şunu unutmamak gerekir kardeşlerim. Bir insan eğer bir bölünmeyi kabul etmişse ve kendisine bir yerde kız olduğu halde kendi zeminine, kendi itikadına göre haklı olduğunu söylemişse bu sefer karşıdaki hata bile ettiğinde ona hata ettiğini söyleme hakkı doğmaz. Çünkü bir hatayı kabul eden, karşıdan gelen hatayı kabul etme mecburiyetindedir. İşte dört mezhep haktır. Sizin nereden geldiğini şimdi yakaladınız mı? Herkes kendini hak olarak kabul ederse, beşinci mezhebe, altıncı mezhebe nedir? Kurban olmak mecburiyetindedir. Hak birdir, Kur'an ve sünnete uymadır. Onun dışında bir hakkın olması mümkündür. değildir. Ee, Urven'in sorusuna gelince e, oradaki kelim oynamalarından maksat Urve. gelen helal ve haramlar hep müemnes gelir. Kadının birisi geliyor. Çocuğunun evlenmesini veya kendisine bir talip olduğunu söylüyor ve kızının saçlarının dökük kelken olduğunu söylüyor Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam'a kızının başına saç ekleteyim mi? diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam saç ekene de, ektirene de dövme yapana da, yaptırana da dişini inceltene de, kaşını alana da Allah lanet olsun söylüyor o İbni Mesud'dan gelen rivayete bakacak olursak orada da e, kadının birinin İbni Mesud'a gelerek sen şu kitapta kaşını incelten, dişini incelten işte tüyleri yolan kadının e, Allah lanet ettiğini yazdığını söylüyormuşsun. Ben bu iki kitaptaki hepsi işte bilirim. Yani hafızım diyor. E, ben burada bulamadım. İbni Mesud da Haşir 7'yi okuyor. O size neyi getirmişse alın, neyden de ney yetmişse sakının ki felah bulmasınız, bulasınız ayetini. Kadın bunu işitince, yama diyor senin yanındakinde de var, e, git bak da gel diyor. Kadın gidip hanımına bakıp geldiğinde, e, yokmuş diyor yutkunarak. E, Olsaydı bulamazdı diyor. Her ne kadar bu, bu şekilde gelse Aleyküm selam ve rahmetullah. İşte helal ve haram bir kadının sorması veya bir kadına bir erkeğe gelebilir. Ama bağlayıcılık burada umundur. Söylemen sebep hususi olabilir ama itibar burada umundur. Allah hakkıyla anlayanlardan eylesin. Burada ikinci oldu. Ben müsaade istiyorum. Bir namaza gideyim. Gelirim inşallah. Şimdilik selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket.